Çağımızda en güzel bir, en bir Osmanlı'dır. Evet. Zengin bir ülke mahvettiler, taruhar edip geçtiler, el koydular. E burası çok farklı değildi. Çin'de çok farklı değildi. Yani e, sahip olunan kaynakları sadece e, işte e, krom, gümüş, altın, petrol, su kaynakları olarak da düşünmemek gerekir. Bunun yanı sıra çok büyük e, emekler sahtediler. Örneğin Amerikalılar milyonlarca dolar dökerek orada oluşturdukları düzenekler var. O düzenekler sayesinde Amerika bölgeye yerleşmiştir. Sonradan örneğin 1960'da barış görünümlüleri geldi. Sirai'yle birlikte çalışılır. Halaştan bu gibi attılar dolu güneydoğuydu. 165 tane barış görünümlü adı altında Amerikan acanı geldi o bölgeye. Didik didik ettiler. Zamanında işte Ermeniler bu şekilde. Hem incelediler, hem örgütlediler, hem kışkırttılar, hem bir sosyal tabakalaşma yarattılar, hem e, e, oradaki komşularıyla düşmanlık ilişkisini... E, geliştirme adına araya kama uçurum sottular. Kim yaptı bunu? Sözde protestanlık adına ki protestanlık e, e, ticari emperyalizmin koçbaşıdır. Ki arkasından onun bayrak, arkasından ordu, Amerikan ordusu, arkasından şiddetle takip eder hep böyle olmuştur. Bu Kırımların ustası onlardır. Dolayısıyla burada Türkler, Kürtler, Ermeniler ve Gırnata yetimleridir. Yani e, hele de en kötüsünü bize yaptırmışlardır. Bizi bir beka krizine sürüklemişlerdir. O bölgede yaşayan dedelerimizi bir beka krizine sürüklemişlerdir. Büyük bir propaganda ile sürüklemişlerdir. Burada teşkilatları mahsusa ipten gazıptan kurtulmuş, binlerce insanı örgütleyerek bölgeye e, sürmüştür. E, bunu e, yapmıştır. Milli iktisat yaratacağız, milli burjuvazi yaratacağız. Yarattılar mı? Aldılar bu bölgeyi olduğu gibi kuruklara, Deutsche Banklara... Peşkeş çektiler. 1940'lardan sonra Amerika'ya peşkeş çektiler. Amerikan üslerini o bölgeye yırdılar. Amerikan askerini pirinç gibi üstüne yırdılar. Mardin üstüne yırdılar. Malatya'ya yırdılar. Yırmadılar mı? Bunun neresinden bildi? Bunun neresinden bildi? Daha 1930'larda korkunç bir e, bünyör ortaya çıktı. Türkiye tarihinin hiçbir döneminde tek ülkeye ithalat ve ihracat anlamında Almanya'ya o dönemde olan kadar bağrımlı olmamıştı. %60'lara varan oranda Almanya'ya ithalat ve ihracat takas kribi sistemine. 2000 Alman uzman vardı Türkiye'de. Mustafa Kemal daha sağdır. O dönem alınan yabancı kredilerin haddi var, hesabı yok. Deutsche Bank buradadır, ortaktır. Yani bunların detaylarına gireceğiz. Dolayısıyla Ermeni sorununu basitleştirilerek ele alınamaz. Ve iktisadi savaştır. Halide artık doğru söylüyor. İktisadi bir e, hakimiyetle e, alakalıdır. Ama Halil'in dibinde biliyorsun ki Amerikalılarla bir yakınlığı var. Amerikalı olarak Evet. Bu bilimi. Ama Amerikalılar zaten... Amerika İstihbaratörü dergilerinde yazılar yazıyor. Bu bir eyalog onun önemi yok. Burada önemli olan kim yazmalı ki? Kim yapmalı ki? Amerika'yı buraya meclis, Chester projesi buraya davet ettiler. Hiç kimse Chester projesinin bütün ana Anadolu'yu verecekler. Ankara dahil olmak üzere. Proje, yalan An şudur. Efendim Lozan Antlaşması'na işte yönelik emperyalistler arası çelişkilerden yararlanma. Amaç. Burada Atatürk'ün zaten o konuda bir demecini de vereceğim Amerikan halkına yönelik. Dehşet bir demeçti. Eylül ayına kadar projeyi Türk hükümeti uzattı, uzattıkça uzattı. Eylül ayını beklediler. Projenin olmayacağı görüldü. Çünkü çestlerin zaten ekonomik mali gücü yoktu. Ve o dönem dünya şöyleydi. Tıpkı Irak petrollerinde olduğu gibi şirketlerin enternasyonel bir fazla, iş işe geçerek açık kapı politikasıyla dünyayı sömürmelerdi. Yoksa böyle güçsüz, maliyasından çok fazla önemli olmayan bir şirketin artık e, tek boyutlu bir e, e, demir yuvuhatliyle gelip e, kolonizasyon sistemiyle bilmem ne. O zaten mümkün değil. Ya, bu, ama buna bile inanmıyorum. Onu bir yana bırakalım. Yani milli mücadele, milli mücadele. Yani daha milli mücadelenin içerisinde Meclis ikinci Başkanı Celalettin Arif 1921'de Ereğli Kömür Havzası'na sahip olduğu imtiyazı İtalya'ya sattı. Mecliste de onu kurtaran Mustafa Kemal oldu. Meclis tartışmaları. Bunları biliyoruz Şimdi, ne acıdır ki Ermeni trajedisi olmaksızın Atatürk'ün Milli İnsan Harekatı muvaffak olmayabilir. Çankaya'da Fahri Türk'ü Bu kadar men. Adını kıyalım. Kanlı Kron, Kanlı Bakır, Kanlı Altın, Kanlı Gümüş, Kanlı Su, Kanlı Buğday. Bunların hepsinin, bu zenginliklerin hepsinin üzerine bina edilmiş bir teşkilatlanmadan, bir sosyal ve politik dünyadan söz ediyoruz. Ne kadar bu sorunlardan kopmuştur? ne kadar süreklidir, Bu bunları aydınlatmak için ciltler doğrusu e, kitap yazdım. Tam bağımsızlık hayatın özüdür, bu konuda tartışma yok. Emperyalist ile e, her noktada savaş hayatın özüdür. Anti-emperyalist, anti-siyonist, anti-kapitalist olmak, anti-siyonist olmak insan olmak. Bunları ayırıyorum ben. O anlamda hiçbir emperyalist güçle uzlaşmayı benim e, savunmam düşünülemez. Ama demire demir, kömüre kömür, kromana krom diyeceğiz. Burada, bu bölgeler, işte Ergani'nin kaymakamları belli tarihe kadar Ermeni ve oturup bir sürü de raporlar hazırlıyorlar, bir sürü de çalışmalar yapıyorlar. Bu önemli. O da, e, o bölgeler binlerce Diyarbakır'da, e, e, Mamurat-ı Aziz'de, Van'da, Urfa'da binlercesi yaşıyor. Bize ne yaptırdılar sorusunu soralım böyle abes tartışmaları bırakın siz. Yani e, biz bize bunu tartıştıran da şudur. Türkiye'de Ermeni mallarına el e, koyarak, Ermeni mallarını talan ederek, Ermeni ticaretini e, bir biçimde ele geçirerek veya Ermeni ticaretini göndirdiği e, diğer e, ekaliyet tabakalara yaslamas zengin olmamış bir tek büyük kapitalist aile yoktur. Adana'nın kapitalistleri böyledir, Kayseri'nin kapitalistleri böyledir, Ege'nin kapitalistleri böyledir, Doğu-Güneydoğu'nun kapitalistleri böyledir, Marbaran'ın kapitalistleri böyledir. Bir tekimden lekesiz Ermeni kameli. Rum Rumkar'a ulaşmamış para bulamaz. Lekeli paralar. Bunu bu ülkeye yapan kapitalistler şimdi kalkmışlar, Ermenistan'a kapıları açalım, Amerika'yla birlikte, Amerika'nın stratejisine uygun şekilde yeni bir Güney-Kafkas partı oluşturalım. Ermeniler de bunun ortağı. Ermeniler derken şu, Ermenler kataba tabak, gürbek yandı Ermenili. Dünyanın gelmiş geçmiş e, en büyük e, petrol şirketleri kuruldu. Halkların orta doğu halklarının cellatlarıyla birlikte orta doğu haritasını çizmiş. Bay 10.10 olarak bildi. Ermeniler arasında silah tüccarları var, arasında petropolitikte yer insanlar, Ermeniler arasında finans kapitalinde gelenler var. Ne yapıyorlar? Büyük bir soykırım endüstrisi kurmuşlar. E, bu yeni bir sömürü alanı olarak e, ortada görülüyor. Eğer ...birlikte e, var olmazsa bu dünyada, e, birlikte e, e, bazı değerleri savunmazsa, evet Türkler, Türkler, Ermenilerle birliklerdirler. Çünkü gırnata eğitimleridir. Onlarla beraber biz de kültür kırma uğradık. Onlarla beraber gittik. Biz şu anda cehennemi yaşıyoruz her birimiz. Ve burada kasti olarak emperyalizmin uyguladığı Ermenilere, Alman kapitalizminin e, işin başında olduğu... ...planladığı, stratejisine uygun bulduğu emperyalist bir soykırım vardır. Emperyalist kapitalizmin soykırımdır. Bunu, Türk halkı, Kürt halkı üzerinden götürmek... ...ne Ermenilere şey kazandırır, ne de doğrudur. Çünkü bu kapitalizm ve emperyalizm beraberinde gelir. Burada bir takım işte vakıflarla orta karakterlerden eden Ermeniler... E, Veya hatta buradaki kapitalistleri böyle neredeyse aziz gören, onların o dilinden dolayı Ermeniler biraz araştırsınlar, geçmişe dönsünler, bakalım bu yağmalar nasıl gerçekleştirir. Şu Türkiye'deki büyük e, kuruluşların, şu listeleri yapılan sahiplerine, ailelerine bir dönüp bakın. Denizoğullar varsa bunu yapar. Listeler ortada, kimlerin nerelerinden biliyor biliyorum. Ankara'dan kimler servet elde etmiş, Kayseri'den kimler, Adana'dan kimler Ermeni çiftliklerine gelip kurmuşlar. Bunların hepsi bellidir. Büyük servetleri değiştirmiş. Yumur, dev dev, evet. dev, dev serbet transferler olmuştur. Öncelikle tabi iddiatçı kodamanlardır. Sevilmişlerdir iddiatçı kodamanlar Ermeni mallarıyla. Sevilmişlerdir. Sadece Ermeni ve Karasun'un kaldırıp götürdüğü para 2 milyon liradır. Deşşet bir paradır. Korkunç bir paradır. Ee, şimdi Bakın Talep Bu da özellikle <Gülüyor> Bahti Şakir, Nazım Talat'ın kendi organizasyonu bu bölgede. En günahdıkları isimleri bu bölgeye, bu darphaneye atamışlardır. Neden olduğunu sonra öğreniyoruz. İtibara Milli Bankası'nı kuruyorlar 1917'de. Selanik İFK'sı kuruyor. Ortakları Almanlar. Deutsche Bank'ın temelinde Alman Yahudi'yi var kardeşim. Yahudi Finans Kapitali'nin en derin ilişkilerinin o dönem harman olduğu yerdir. Kaynaklar ver son vakt. Kapitalizmde Yahudiler açık okuyun. Rekaynet da gösteriliyor. Şimdi böyle e, bakmak lazım meseleye. Buraya yerleştirilen bir düzenek var. Niye? Bura zengin. Bura imparatorluklar da Atmanesi. Burada sadece Ermeniler değil aslında burada seyret nüfusu sistemi, Burada Türklerin bura de, burada Türklerin de çok fazla yeri yok. Zaten öncesinde onlara uygulanan anlattım. Ellerinden metaloji yeteneğini, üretme yeteneğini, var olma yeteneğini almışlar. Sosyal organizasyondan darmadan etmişler. Kendi mütekalimelerini, kendi yerel e, deremeylerini yaratmışlar. Bunu merkezi bir ölçekte gerçekleştirmişler. Yani bu, bu böyle bir e, süreç. E, Amerikan misyoner faaliyetini e, zaten anlattır. Şimdi Harpurt'ta misyonerlere bakalım. Misyonerler değil de öğrenci sayısına. Misyon okullarında. 1876'da 2625 tane Amerikan kolejlerinde ve Amerikan e, yüksek e, öğreniminde öğrenci sayısı. 1894-4261. Bir vilayet söylüyorum. Bir vilayet Harput, Mamur Aziz Hazreti 1896, 2632, 1897, 5214. E bu nedir? Korkunç. Amerika girmiş, ifrit gibi bölgeye girmiş. Yani o halklar e, tabii ki karşı karşıya gelecekler. Bunu, bunun hesap edilmemesi mümkün mü? Tabii ki hesap edilmiyor. Tabii ki hesap edilmiyor. E, Mezre'de, yani bugünkü Elazığ'da, e, 1911'de hanelerin beşliği için e, e, gayrimüsliyim. Hemvali metruke idare komisyonu var, Hartmut'ta. Başka yerlerde var, Ermeni maddeler için. Osmanlı Bankası ve Ermeni müvessilleriyle misyonerler burada bir düzenek kurmuşlar. Sık sık 50 kilogram aşan altın, gümüş paralar Hartmut'tan Mezra'ya taşınıyor, bunlar tarafından. Ve Osmanlı Bankası tarafından Amerika'ya sözde gönderildi. Osmanlı Bankası ne işin içinde? Yani Ermenilerin, nasıl söyleyeyim bu bölgedeki o Müthiş bir iktisadi e, anlamda arındırılma sürecinde, iktisadi e, e, arındırmada Osmanlı Bankası'nda bu önemli. Yani sözde işte Amerika'daki ailelere buradan para gönderiyor. 50 kilo altın, gümüş torbalarından bahsediyor. İşte Amerikalı misyonerlere bunlar emanet ediyorlar, onlar da öyle gönderiyorlar. Böyle de bir e, yapı var. İşte onların anlatımıyla orada oluşmuş bir e, e, sözde rüşvet düzenleri var vesaire. Şimdi, Trabzon'da duruşmalar yapıldı. 12 Nisan 1919'da bir dizi duruşmaktı. Trabzon duruşma. Zaten bu duruşmalar, medresi, sahabat duruşmaları, Boğaziye'nin kaymakamında Ergani'nin demir pencere kaymakamını Nusret Bey olarak bilmem Nusret Bey asıldı. Tüccar Mehmet Ali, Türk mü? Müslüman? İfade veriyor. 300 bin altın ve değerli mücevheratların talan edildiğini kendim gördüm diyor. Ad isim veriyor. Bölgede teşkilat-ı mahsusa reislerinden biri. Adı Acemta Mustafa. Ne kadar güzel. Acemta Mustafa. Mustafa'nın bunları İsviçre'de sattığına şahsen şahit oldun. Bu muhteşem büyük bir yamaç 200-300 bin alt, altın İsviçre'de satılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bütün bak, dünya bankacının işini içerisinde Ermeni malları mezatta, İsviçre bankalarında, Amerikan bankalarında, Alman bankalarında mezata çıkmış. Bir halkı mezata çıkarmışlar. Dünya finans kapitali. Önce bunun hesabını verirsinler. Diyarbakır Beklus'un Feyzi. Oradaki oluşturdukları yerel mütegallibe içerisinde çok önemli Ziya Gökalp'in de refakat arkadaşı. Berlin'i ziyaret eden Abus arasındadır. Nebus Feyziye'de bir haç madalyasını bizzat Kaiser takmıştı. Burada mesela 1914 Şubatlarında İngiliz konsolos muaviniyle yaptığım görüşme var. Ki benden şikayet ediyor. Yani Ermenler Deklerden çıkartacak, bunu açar söylüyor. Merkeze gönderdiği raporlar var. Konuşuyoruz. Bir hal bu coğrafyadan söküldü. E evet, yani bunu, bunu biliyorlar. Bu, bunu İngiltere 1914, bunu herkes biliyor. Bunu dünyada Ermeniler dışındaki Ermeniler bugün olduğu gibi ben imperialistlere güvenmiyor. Evet. O da merkezlere da... güvenmiyorlar. Kurtarıcı Amerika oluyor. Kurtarıcı İngiltere, Fransa, Fransa oluyor. Rusya oluyor ki hiçbir zaman imperialist kimseyi kurtarmak. Bir halkın hatırı için bir imperialist güç diğeriyle savaşmaz. Bir halkın kendi çıkartmaları, yağma çıkartmaları için. Ee, o ayrı. Şimdi, 6 vilayetle yanderme sözünü ettim ya, yani? hani, kağıdın, Cemal Paşa da söyler. Bizim bildiğimiz klasik, Vah, Vah, Diyarbakır. İşte, e, Biklis, Burç, e, o 6 vilayet. 153 sanayi kuruluşundan 3 yabancı, 130'u Ermenilere ait, 20'si Türklere ait. 130'u Ermenilere ait. 10 bin dükkanın 6 vilayette, 7 bin Ermenilere'nin, 2500'ü Türklere'nin bu böyle. 32 Ermeni sarra var, 5 tane karşında Türk sarra var. süzleştirildiler. Ama bu tablo önemli. Elkondan bambikdarda gösteriyor. 10 bin dükkanın 6 bin, 7 bin Ermeniler bilmiş. kimlere gidiyor dükkan? Kimler <gülüyor> mi dükkanı? Ev sayısını bilmiyoruz. 153 sanayi kuruluşundan 130 Ermenilere ait. En önemlisi de şudur. Onu hemen belirtelim. Çok değil. Ermenilerin Anadolu toprağı ana omurgasıydı sonlar için çok önemli. O kırıldıktan sonra Ermeni finans kapitali bir daha belini doğlatamayacak hale geldi. Dünyada o anlamda doğan belli noktalardaki boşluğu Yahudi finans kapitali doldurdu. Bu çok önemli. İkincisi, milli iktisat politikası bir Yahudi politikasıdır. Tıpkı Türkçülük ideolojisinin evet. Yahudi Siyonist çerçeve içerisinde yoğrulması gibi önde gelen Türk yoroklar tamamına yakını benim kitapraklar listeler baktım Türkçü ve şu sorunun cevabını bana birisinin vermesi lazım. Nasıl bir güçtür ki Çelikli birisini almıştır götürmüştür Selanik'te komitenin orta yerine tutturmuştur. Bu nasıl bir güçtür? Ve o Ziya Gökalp'in tek bir satır Ergan Milletvekirliği yaptığı halde maden üzerine yazısı yok. Tek bir satır. Tek bir satır. Tek bir satır yazısı yok. Niye? Bu nasıl bir karanlık? Neyin üzerine örtüyorsun? Neden üzerine örtüyorsun? Bu bu örtüyü o bölgenin insanı kaldırmak için niye çaba sarf etmiyor? Neden bu e, karanlık örtüyle yaşamayı tercih ediyor? Bir defa işe Ziya Kemal'in tarihçesinden başlamak lazım. Bu çok önemli. Ve şu var bir İbrani düzeni var. Alman e, finans kapitaliyle birlikte iş gören, iş tutan. Çünkü Seren eee Yahudi burjuvazisi Afro, Avusturya ve Almanya'ya iş yapıyor. Çok önemli. Ve e, Filistin kolonizasyonunda Almanya-Yahudiliğinin müthiş katkıları vardı. Yani Hitler'den dolayı herkes zanneder ki Almanya başından itibaren böyle bir politikanın içerisinde yanlıştır. Ayrıca da yer yer Hitler'le e, büyük uzlaşmalar da vardır. Yani i̇şin e, bu e, boyutlarına da girmek lazım. Hülaseten şunu söyleyelim. Türkler veya Türkler e, tarafından halk olarak icra edilen bir soykırı devlet Onun yanı sıra o e, bu ittifak ilişkileri, bu iktisadi yağma düzeneyi, Almanlar tarafından e, e, bu bölgeyle ilgili temel projeler, e, neredeyse 100 yayılan planlar, Gadel'in molkeleri anlattık. Özellikle Ağrur, Ermenilerin yaşadığı bölge imparatorluklar Darpanes'tir. O e, bölgeyi ham madde deposuna çevirme konusundaki temel e, tasarımları e, yerli yerine oturtulduğu zaman, bunun Alman merkezli ama yer yer bu topraklarda da işte evinde bir kilo bilmem bin ton e, e, bulgur varken bir kilo bulgurun peşine düşecek kadar düşürülmüş takım fikrelerin de e, kullanılarak e, icra edilmesi. Burada e, politik sorumluluğu, insani sorumluluğu net bir biçimde Alman emperyalizmi ve Alman emperyalizmiyle Ermenilerin bu siyasi yoğrafyadan Silinmesi üzerine zınni bir anlaşma yapmış olan Amerikan, Fransız ve İngiliz emperyalizmlerinin ortak suçluluğu bir e, evet kapitalist emperyalist sistemin soykırımını beraberinde gerçekleştirmiştir. Bu kapitalizmin soykırımıdır. Burada Türkler ve Türklere e, e, çok kolaydır ilgilenmek e, ama bu bir bu bir ifade etmez e, bir yere götürmez bu. Türklük veya Kürtlük üzerinden değerlendirilecek bir sorun değil. Ermenilik üzerinden de değerlendirilecek bir sorun değil. Bu sorunu doğru konuşmak istiyorsak bizim yaptığımız gibi. Ermenilerde de bu kaynafları fazlalar var. Çıkartacaklar ortaya. Bakır politiği, krom politiği, o bölgede neler oldu, neler bitti, ellerinde arşivler var, misyonerlerle birlikte yapılanlar, hangi noktalarda öne sürüldükleri, bunların hepsini ortaya koyacaklar. Özellikle Alman arşivler bu konuda açılmalı, Amerikan ar arşivleri. Bazıları gidip ortalarda e, Almanya'da e, Alman e, vakıflarıyla veya Amerika'da bilmem Amerikalılarla e, onların o soru sivil toplumcu ağızlarıyla bu meseleleri götüremezler. Kapitalist e, birikim çerçevesi içerisinde hem yerel anlamıyla milli iktisata oturan milli Burçuvazi ve Selamik çerçevesi içerisinde mesele ele alınmalı. Hem de Alman İmperyalizmi de diğerlerinin suskunluğuyla birlikte ele alınmadan bu mesele yerli yerine e, oturmaz. Bizim değerlendirmemiz budur. Şimdi e, biraz gene e, dağını çekelim. Şimdi Halbun der var. Devletçilik konusunda e, önemli bir e, kitabı var. Az daha bulunan bir kitap. Ayrıca kendisi de son derece e, yakın bir isimdir. Yani köşte de bulunmuştur. Halbun Derin şunları söyler. Dünyadakilerin en zenginlerinden adledilen ergal Bakır Madeninin işletilmesi, Cumhuriyet'in başlangıcında bir anonim şirkete tercih edilmişti. Sermayenin yarısı devletin ve iş bankasının elinde, öteki yarısı ise bir Alman grubuna aitti. Senelik 15 15.000 ton olacaktı. Etibar tarafından tesis edilip Guleman Madeninin işletilmesiyle, mubazzaf bulman Şarkron Türk AŞ, 1936'da işe girişmiş, 1937'de kısmen işletmeye başlamıştı. O sene istihsar 48.999 ton idi. Henüz hazırlık devresinde bulunmasına rağmen bu rakamdaki iştirak hissesi yüzde e, e, yani çok, bu, bu rakam diyor çok büyük. E, e, bu rakamdaki, yani Türkiye'deki genel üretimdeki iştirak Türkiye'nin tek başına yüzde 25 bin Müthiş. Daha yeni yani ilk. İkmal edilen teleferikten Alman hattı demin söyledik böyle Sonra 1938'deki istisal 95 bin tonu vurmuştur. 1930'da 28.325 ton. 31'de 29.525. 32'de 5 33'te 75.379, 34'te 119.844, 35'te 145.723. Bu neyi söylüyorum? Türkiye'nin dışarıya kromcalar ihraçını söylüyorum. 1936'da 163.880, 1937'de 199.043, 1938'de 208.403. Korkunç, kromun tamamı dışarıya. Bir, Almanya, en büyük alıcımız. Bir ara Amerika'da da belli bin ton kadar belli kırta Almanya, İsveç. İngiltere'nin pek fazla ihtiyacı yoktu. Bizim kromumuz 2. Dünya Savaşı'ndaki o ölüm enternasyonalle besledi ve ilk daha istihsalinde bu lamanın %25'i Türkiye üretimini ki tamamı ihraç ediliyor. Tamamı ihraç ediliyor. Ondan sonra bu rakam alabildiğine arttı. Şimdi Türkiye, bakır üretiminde yaklaşık yüzde 49'lu bir paya sahip bu bölge. Diyarbakır, Cizre, Mardik, Hasanki, Erzincan, Erzurum bakır maden önemli sanat merkezler. Elazığ, Malatya, Tokat, Sivas, bakır krom alaşırlarından elektrikli aygıtların parçaları üretilir. Ve buralarda mesela bu, bu, bu imkanlar da var. Ülkenin en büyük krom rezervinin bulunduğu kromit yatakları, kim tarafından bulunmuş? da bu, bu Abdullah Hüsrev Guleman. Ben şimdi gelelim bugüne. Türkiye'de 1991'de üretilmiş 418 bin ton e, yurt işçi talebe e, verilmiş e, kravcıları. 577 bin tonu da ihraç edilmiş. da böyle bir bilgi olarak kalsın. Yani e, bakın size bir şey okuyacağım. Meydanlar Ansiklopetisi de Elazığ anlatıyor. Elazığ ilimin maden bakımından durumu çok farklı. İl toprakları yurdumuzun en önemli metal kuruşun bölgelerindendir. Bu kaynakların başında Türkiye bakır üretiminin yarısını karşılayan bakır yatakları, krom yatakları göre. İl özellikle çok zengin krom rezervine sahip. Ayrıca kurşun ve çinko da vardır. İlde imalat sanayi fazla gelişmemiştir. Doğu sorunlu diyenlere adlan Bu kadar madenin olduğu yerde imalat sanayi gelişmemiştir. Buyurun devrimlerimizin. Buyurun modernizmi, buyurun ilerlemeyi. Buyurun bugün sorun dediğiniz e, konuları. Ben söylemiyorum bunu, e, ansiklopedi e, söylüyor. Şimdi Baden Ermeni Bakır İşletmesi Fabrikası, 34-94 yıllar arasında üretilen toplam 529.507.000 ton bir liste bakıra karşılık 40-63 arasında rafine olarak, yani saf bakır sadece 24.727 ton üretilmiş. Ya biz ne yapıyoruz arkadaşlar? bakır değersiz haline işlenmeden, işlenmesine izin verilmeden acımasızca, neredeyse bunlarca dışarıya aktarılıyor. Halbuki bizim içeride saf bakım üretmen, bakırı ayrıştırma imkanımız var. Biz bu olana metoda sahibiz. Bu korkunç. Yani ihracatta 55'e kadar zaten klinik, mal mübadelesi yöntem uygulandığı için bilister bakım veriyoruz. Hiç işlemeden burnunu ala diyoruz. Altın ve gümüşün hesabını yapan yok. Karabekir söylüyor işte içinde altın var diyor. Biz bunu araştırdık. 55-72 yılların orasında Bilisler Bakır'ın yani elektronik e, tasfiyesinden elde edilen altın ve gümüş ihracat yapılan ülkelerden anca talep edilebiliyor. 55-72 arası uyanıyor diyorlar ki bize bunların içinde altın gümüş var bari bunu ver. Ve bu dönemde Bilisler bakın ihracından 1316 kilogram altın ve 7457 kilogram gümüş elde edilerek Merkez Bankası'na satılmış. Hesabı yapan da karşı taraf alıcı himmet ediyor değerlendirmesini yapıyor, diyor ki gönderdiğinde ortalama hesap bu kadardır. Bize bunu veriyor. İhracatı e, hesapsız ve acımasızca yapılan bir e, ister bakın, 55 sonrası yurt içinde satılıyor ama Arif'in mesela 3-4 firma var. Biri Rabah, biri Sarkuysan biri HES e, Kablo. dehşet. 3 tane firma. Sarkuysan demek Türkiye'de kapalı çarşı demek. Bu kadar söyleyeyim. Başka üzerine gitmiyorum. Mesela 3 tane şirketler. Büyük tekerler. Dışarıya e, bir hisler bakır, saf bakır üretme e, yeteneğine rağmen bunun kullanılmaması bu bunu tabii e, dehşet bir. E, e. Şimdi gelen murakim raporlarına bakalım kimleri yakalayacağız. Ergani Bakırı Türk Anonim Şirketi idare meclis raporu 35 hesap senesi. bizi girenler kimler? O Reis! Muammer Eriş, Türk Genç Bankası Genel Direktörü. Türk Genç Bankası Genel Direktörü'nü burada yakaladık. Şimdi, o bir. O bir. O bir. Ama, e, bir dakika. biraz daha önceye gitmekte faydalı. Ergen Bakır Türk Anonim Şirketi 27 Nisan 1935 tarihte suret ve ve fevkaladeh indikat eden bir sedave heyet ümumiyesi. Bir toplantı. Bay Necmettin, şirkete Hayriye Meclis idaresi reisi. Burada da reis Necmettin Molla. İttihat Terakki'nin evet. önünde gelenlerinden Talat Paşa grubundan. Çok ilginç. 1931. Hani cumhuriyet olmuştu, iddiatçiler tasvih etmişti. Necmeddin Moğolla yalısı meşhurdur. Orada saklanır iddiatçiler, iddiat terakki'nin çelik çekirdeği. Doktor Emil George von Strauss Berlin'de Deutsche Bank iskonto geser şaft meclis idare Hitler, Hitler yapan ekibin içerisinde Emil George von Stavros Deutsche Bank'ın yönetim kurulunda 28 yaşında da Avrupa petrol birliğinin kurulmasında e, ön planda Anadolu demir yolu şirketi e, içerisinde e, 1918 e, yılında bulunuyor ki ee, Anadolu Demir Yolu şirketi zaten Deutsche Bank'ın yatırımıydı. Savaş sonrası yıllarda Lufthansa ve BMW başkanı. Alman uçak sanayini yeniden kuran istediler. Daimler şirketi, Daimler Benz şirketinin arkasındaki itici e, güç. Lufthansa, e, Daimler Benz, BMW, e, Deutsche Bank, 1932 yılında Deutsche Bank'ın yönetim kurulu başkanı en önemli özelliğine Nazi Partisi ile teması. Daha 1930'larda Hitler'i desteklemeye başlıyor. Hitler'in yakın çevresinden. Hitler'in parası bas, doktor Rıcavlar Şah var diyor. Onunla birlikte, Hermann e, Göring, Şah, e, ondan sonra e, e, Hitler ve bu zat e, hep beraberler. E, beraber e, Göring, e, Hitler... Zatın mutlaramın yatıyla bir seyahate de çıkarlar. Kim neler planlandı. Ee, Nazi partisinin, Nazi partisinin e, önde gelen üyelerinden partiye aynı zamanda e, üye oluyor. Deutsche bankın Hitlerle olan yakın ilişkisi onun kanamıyla yürütülüyor. gizli para kaynaklarından bir tanesi, Bu en önemlisi de Henry Deterding vardı, yakın arkadaşı, Henry Deterding, Royal Dutch Shell Petrol Şirketi'nin ortağıydı. 1920'lerin sonunda Nazio, geçti Almanya'ya müthiş destekler verdi ve tam İslamizm politikasının yeni bir çerçevede antikomünizm ve baraj olarak kullanılması için çalışmalar yürütmüştür, önemli bir isimdir, o da bu yakın çevredendir orada öldü. Cenazesini Hitler ve ekibi birlikte aldırdı. Hitler tabutunun altına girdi. Derdik de bu zatı muhterem ee, e, yakın arkadaşı. Buyurun. Şuraya bakar mısınız? Sene 1900. Ergani Bakır. At 35. Buyurun size bağımsızlık. Doktor Emir George von Staus. Nazi partisinin önde geleni. Adolf Hitler'in para kasası burası. Ergani Bakır. Bu para topluluklar parası Adolf Hitler'e de finanse ediyor. Adolf Hitler'e de para akıyor. Adolf Hitler'e de çıktı. Yahudi doktor Baron Hirsch siyonizmi finanse eden de buradan çıkıyor. Nazizmi finanse eden de buradan çıkıyor. Biz nasıl insanlarsız? Bunu nasıl görmüyoruz? Artık bu isyan noktasıdır. Evet. Ve bu kemalizmin asr-ı saadet dönemidir. Evet. Emil George von Taos Altında Ahmet Muhtar, Espat Nafabeke'li Önemli bir isim. Şöyle önemli bir isim. Mecliste heyeti mahsusalarla ilgili görüşme vardı. Heyeti masulsalar şurun, e, e, orduyla ilişkisi kesilen e, askerler veyahut da işte işbirlikçilikten dolayı yani 1920-20'li e, yılların meclisinden e, söylerdi. Var o ilerideki e, notlarda da görülecekti. Bu mesele tartışılmış yani. Hani bu işbirlikçiler ne yapacağız? Bu e, işbirliği yapan subaylar. Ne olacak. Orada bir konuşması var. O konuşması en sırasında ilginçtir. Tarihi bir e, tesadüf. Elazır Millet'teki Hüseyin Bey laf atar. O da düzenlenir. Belki sürekli bu laf e, e, atılıyor bana. Hüseyin Bey'in iddiasıdır. Selber niye gittin? Selber niye gittin? Bir öğreniriz ki orada Ser e, anlaşmasının imzalanmasına giden heyetim içerisinde Ahmet Muhtar var. Cumhuriyet'in nafağını ağzını. Bunu söyler. Hüseyin Bey şunu söyler, çok şaştırdım, hakikaten gittiğinizi bilmiyorum Birinci meclis gibi uyanık bir mecliste söz konusu olan şahıs. Önde gelen bir milletvekini zamanının e, nezaretlerinden müsteşarlık yapmış. Kimsenin serbe gittiğine haberi yok. Bunlar önemli. Ve e, 1924 yılında büyük bir hükümet krizi yaşanır. Cumhuriyet Halk Fırkası grup toplantısında tartışmalar olur. Demir yolları üzerinden tartışmalar olur. Net bir biçimde orada bu demir yollarının e, işte sözde için 500 milyon lira para gerektiğinden dem vurur. O görüşmeler esnasında orada bulunan dişli milletvekilleri, konuya hakim olanlar, kendisinin İngilizlerle, ve Almanlarla, iş adamlarıyla yaptığı görüşmeleri de şifre ederler. İstifa etmek mecburiyetinde kalıyor. Kendisiyle birlikte İsmet İnönü de alabildiğine köşeye sıkışır. Ciddi bir kriz çıkar. Çünkü 500 milyondan kapatca ortaya çıkan rakam zaten amortismanlığı tamamlamış. 2-3 milyonlu bir rakamdı Bu zatı muhterem. Nafa'a bekledim. Bir bakarız ki burada üye çok ilginç. Belki ileriki notlarda da genelde gelmez. Mesya Goldenbank. Deutsche Bank. Ve diskonto geçer sat İstanbul şube müdürü. Bediürenda. İspirto İspirto işkiler misarı sabık heyeti tepkişiyer eğitimisi. Mesya Agus Göt. Berlin o da genel önemli bir firma. Bay A. Hamit, Türkiye İş Bankası Şirketler ve Parti Sipasyonlar Müdürü. Müzgir Eriş kimişe mühendis, fenli murahhas Azar. Bay Mahmut Kadir Aza. Azar. Bay Muhammed Eriş Türkiye İş Bankası Umum Müdürü. Aynı zamanda Celal Bayar'ın yani o dönemde iktisat ve Celal Bayar'ın İş Bankası'na yerine getirdiği Celal Bayar'ın eşi hanımefendi yinelidir kendilerine. Saltanat devam eder. Doktor Ferin var mı? Hamburg'da Norde Schaefer Müdürü, Doktor Kurt Vogel Berlin Deutsche Bank e, Discount Geschäft Merkezi e, müdür hanımlandı. Çok önemli bir isimdir. Nazilerin Türkiye'deki en önemli isimlerinden biridir. Deutsche Bank'ın e, müdürlüğünü genel müdürlüğünü yapmıştı. E, e, bütün hemen hemen önemli Alman Alman Alman sanayi şirketleri içerisinde rol oynar. Alman Alman Alman Alman Alman Alman Alman Alman ee, ve e, inönü notlarında e, ona gönderme yapar. Sürekli olarak burada e, dışarıya cenheri ham olarak vermemizi istiyor evet. Bakır e, konusunda. Bu suzatın muhterem burada örneğin e, Türk İşe Post gazetesi, bir e, Alman icadıdır, onun finansörüdür. Yani Türkiye'de bir Alman e, e, kültürel nüfuzunun oluşması için en fazla gayret saferlerden biridir. Türk gençliği, Almancayı iyi öğrenmelerden, bu konuda çabalar gösterir ve o dönemde işte böyle modadır işte Yahudi, Alman bilim adamlar buraya kaçmışlar da, gelmişler de işlemini sahipmişlerdir da. Yani bu tabi hikaye. Onların çok büyük bir bölümün buraya hangi görevmen geldiği halen daha açık değil. Çünkü Kurt Bey geldi listesi var, o listede sözde işte Yahudi olup buraya sınmak zorunda kalan mültecilerin adlarını da yazıyor. Yani işin böyle bir yanı da var. E, e, buraya sığınan e, sözde işte, Almanya'dan kaçan Yahudi sayısından e, onlarca kat fazlası, genel cumayda, e, sinayi alanda, endüstriyel alanda cirit atıyorum. 2000'den fazla e, Alman uzman vardı. Yani Türkiye'de neredeyse iktisadi anlamda bir istilaya uğramıştı. Ve buradan korkunç e, krom anlaşmaları, bakır anlaşmaları, Türkiye'nin fındığını, yapalısını, yününü, kromunu, tüm ham maddelerini sıkı bir biçimde Almanya'a 1915'te de öyle oldu. Türkiye resmen bir soygunu uğradı. Neyimiz var, neyimiz yok. E, vagonlarla Almanya'ya aktarılı. Ve buradaki vagon sistemini Almanlar kurmuşlardı. E, burada bir e, şirket e, düzeneydi, tahsis etmişlerdi. Piyasadan e, mal alma e, sistemi, onlar yani yaşa sistemi, onlar üzerinden duruyordu. E, o sistem 30'lardan da bir baktık farklı bir e, ölçekte e, devam edip gidiyor. Doktor M. Hans Beytman, olay da gene ve Bay Yusuf Ziya, Şirket Aileye Umumlu Müdürü, Genel Müdürü, ve Bay Yusuf Ziya Üncü, Türkiye İş Bankası İstanbul müdürü. Şubesi'ndir. Meşrut adına Stabium olan zatı muhtemelen. Bir ayak var sporda, bir ayak var burada. Peki bu bize neyi anlatıyor? Deutsche Bank ve İş Bankası'nın iç içe. İş Bankası'ndan büyük ortak kim? Mustafa Kemal Başkanı. <gülüyor> Geliyoruz. Erganibakır'ı, Türkan Hanım Şirketi. Öncesinde yalnız burada belki bir iki noktaya da daha değinilebilir. Erganibakır, Türkan Hanım şirketi İşte idare meclisi raporu. Madem sahasını Malatya Ergan İş ulaştırmak maksadıyla Ergan istasyonu ile saha arasında bir bildirge hattı yapılmaktadır, buna çok önem veriyorlar. Geçen sene sayın Maliye, Nafa ve İktisat Bakanları Ergan işletme idareniz ziyaretleriyle şereflendirerek yapılan tesisatımızı tetkik ve teddih ediyormuşlardı. İktisadi bakımdan memleketimizin ilerlemesine büyük yardımı dokunacak olan Ergani Bakır hakkında hükümetimiz tarafından bu surette gösterilen yüksek alakayipler ve şükranla yaradetmeyi vazife biliyoruz meclis idareniz İdareniz Bay Mahmud Nedim ahiren azalıktan istifa etmiştir. Şirketimizin bidayeti teessüsünden derim, orası azal sıfatıyla vazifeyi nitetliyor, devam ediyor. Ondan sonra falan falan. Bay Nurullah Sümer'i böyle yerine getirmiştir. O da çok önemli birisi. Türkiye'deki bu elbisizleşme safhalarında, işte Sümerbank'ta bulunmuş, bu Sovyetlere giden heyet içerisinde Yani Türkiye'nin iktisadi yönünde önemli. Ve şunu söylüyor. Diyor ki bu tarih itibariyle doktor Bay Gert, şirket ayrıya umumi müdürü, genel müdürü Bay Yusuf Siyah ve doktor Harbi bon, bunların bir memuriyetler müddeti idare meclisi azası olarak. Geliyoruz. Bu raporu. 36. işte Aynı. Reis bu sefer değişmiş. Muammer Eriş, Türkiye İş Bankası genel direktörü. doktor Emin George Walskaos. Berlin Doğuş Bank, diskonto geçerliyatı meclis idari azası. Vehbi Ergenek, Türkiye İş Bankası şirketler ve partisipasyonlar, partisipasyonlar direktörü. Safa Apaydın, Sumer meclis Bank meclis idari avlansıdır. Nasıl diyor bollarım ben? Doğuş Bank, Doğuş Göz, Berlin'de bir şirket adı veriliyor. Nasıl diyor herkes? Kirimşer Mehmet, Bayraklı Yusuf ya Öniş, Bayraklı Özat, Türkiye İş Bankası İstanbul. Şube direktörü. Bay Medine Renda, Türkiye Şeker Fabrikaları, AŞM'de iktisat vekaleti dair komiseri, bu şeker fabrikalarına özel sektörü e, bir de ortak etti yani. zamanında. Şeker inhisarı demir. Bazıları bedavadan paylar kazandı. Çok ilginç bir hikayesi vardır bunun. Evet. Bay Necmettin Sahir. Üsküdar, Kadıköy ve havalisi, tramvayları, şirketin murahast kazası. E, Bay Yurullah Süper, Süperbank genel direktörü. Şimdi bu Necmettin sahip, e, Sılam mıdır? Muhtemelen oldu. Cumhuriyet önde gelen oğlu Cumhuriyet Halk Kızı'nın önünde gelen isimlerinden bu zat muhtemelen oğlu sahih sıranın şöyle bir durumu vardı. Sürenlere ait yani Fuat Süren, Faruk Süren'de oğlu evet. Transk Holding'in dışişler bakanı olarak bilinirdi. Transk Holding Tayzen grubu. Alman, Türkçe mümessizliğindir. Evet. İlginç bağlantılar var bunlar. Daha saygılu yuvaş. Tabii. Doktor Felix Warremont. Bu da Hamburg'ta. Mösyö Hans Weidatmann. Erkut Weyger. Yani o kadar açık ki, o kadar açık ki bunlarla ilgili söylenecek çok fazla şey yok. Deutsche Bank, Reich Bankası iç içe. Bunları buraya koyuyoruz. Evet. Şimdi 941 e bakıyoruz. İşte bu tarihte sözde bak geliyor e, meseleye, e, oturuyor ve bu da önemli bir bilgi var 40 senesi var. 1940 senesi Haziran'da faaliyete konulmuş ve o zamandan beri muntazam işletmekte bulunmuş olan bu fırınlardan alınan saf bakır miktarı 2076 tonlardan ibarettir. Müthiş. Saf bakır üretebiliyorsak ondan sonra ne saf bakır yani ayrıştırılmış Endüstride kullanacak bakır bir birister olarak kara bakırı, muraja acımasızca içindeki gümüşle, içindeki altınla öbek öbek kantar kantar dışarıya aktardınız. Niye yaptınız bunu? Ve burada borçluları sayıyor, borçluların en büyük kalemini teslim olunan bakırlar dolayısıyla 667, 860, 832, 75 lirayla kırık kale askeri fabrikaları teşkil etmekten gerekli savaş endüstrisini, silah endüstrisini besliyor işte, bu bakımda. 1940 senesi zarfında Amerika'ya ve her tonu takviğe 220 dolar hesabıyla 3570 ton bilister bakır satılmış ve bedeli takviğe ben nokta 165 lira tutmuş. Bunda ne söyleyeceğiz? 1940'da sizin saf bakım üretme oranağınız varken bunu bırakıp Amerika'ya altın niye armağan ediyorsunuz? İçinde 3500 tonun dünyanın altını var. Sizin Kazım Karabekir'niz, e, paşanız zaten zamanında tespit etmiş, başkasına gerek var mı? Altın armağan ediyorsunuz, altın veriyorsunuz. Altın, üstelik de diyorsunuz ki milli müdafaa da bu bizim kullandığımız bir e, e, madde. Bunlar tabii e, önemli. Mesela e, kime borçlar? Humboldt-Deuss firmasına ödenecek 129, 828-61 liradan bahsediliyor. Yani Almanlara da bu arada tabii borçları var. Şimdi. Tabii Almanya, Almanya'yla ile tabii devam edeceğiz. Almanya'yı bırakamıyoruz. Almanya'yı bırakmamız mümkün değil. Yine biraz geriye döneceğiz. Almanya'nın e, buradaki büyük etkisi, 1. Dünya Savaşı'nda Bungel'di. Baron Bungel Hay. Baron Bungel Hay'ın gözünde Alman toplum örgütlenmesi tapırılması bir şeydi. Buna Amerikan analisti söylüyor Morgan Amerika'nın Türk imparatorluğuna nüfuz etme amaçını temsil eden Muhteşem bir eser olarak Robert College'den bahsediyor Morgan Tama ve İngil. Savaş başlattıktan bir gün sonra Âmir Paşa'yı oraya gitmeye ikna ediyor Robert College'e. Bir gün sonra. Türkiye savaşa girmiş. Savaş ilan bir gün sonra ikna ediyor. Amerikan çıkarlarını diyor korumak bakımından Âmir'in oraya gelmesi için de Robert College'e götürüp hayran bıraktı. <gülüyor> verli heyeti başkanı ne, ter, ne, ser, ne tesadüf Clinton Dodge Amerika'da bakır kralı olarak anılıyor. Bu seferberliği Almanların yönetiyor oldukları yalnızca bir kanı değil, kanıtlanmış bir ordudur. Almanların malzemelere kendi kendim, e, Almanların malzemelere kendi kullanımları için el koyduklarını e, belirtmekle yetine giniyor. Gene Margenta. Bütün Birinci Dünya Savaşı'nda e, el koymak istedikleri malzemeler el koyuyor. Buna küsme bile daha, küsme küsme. O bile daha. Vongenhay diyor ki en fazla bunu morgenta aktarıyor Alman hükümdesinin azından. En fazla 6 aydır iki kısa seferberlik sırasında Fransa ve Rusya'nın ezileceğine inanmış olduğunu söyledi. Doğrusu bu plan başarısız olmuştu. Bu sefer bir hata yaptık dedi. Vongenhay uzun bir mücadele için hazırlanmadı, hazırlana, hazırlanamadı. Maamafin. Maamafin. Ma bir daha bu hataya düşmeyeceğiz. Bir dahaki sefere 5 sene kafi gelecek kadar bakın Pamuk istifleyeceğiz. Korkunç. Bu sözü üzerine 1915'te Elmenlerin başına ne geldi, niye geldi sorusuna cevap vermeye gerek yok. Baron Wangenay'ın söylediğinde bu kestidir zaten. Daha baştan yenilgiyi kabul etmiştir. Bunu görüyorum. Evet, çünkü Almanlar Berdun'dan geri çekilmeye, pardon Berdun'da o yenilgiyi tattılar, algı aldılar istediklerini sağlayamadılar Fransızlar karşısında. Anladılar ki bu iş iyi gitmiyor. Almanya ham maddeler açısından zengindir ve ikinci bir savaş olacağını Bangerhane tespit ediyor. O savaşa girmeden evvel diyor. Eksiğimiz nedir? Bakır. Sabah semayi. Bunu söyleyen o. Almanya, Mezopotamya'yı, Hamburg, Bağdat şemasının vazgeçilmez bir parçası olarak elde etmeyi her şeyden çok istiyordu. Buna karşı Britanya'nın Mısır ilhakına onay vermeye hazırlanıyor artık. Mısır size kalsın diyor ama bu bölgede. İmparatorluklar derthanesi, mesela o tam bir İngiltere'ye bunu ıı, koşul olarak öne sürüyorlar. Amerikan ıı, Büyükelçisi bunu tespit ediyor. Doktor Nussik, Yahudi-Alman gönderiyorlar, Morgentavlo'ya alıyor. Görüşmede şunu söylüyor Nussik, muhterem sefiri, ikimiz de Museviyiz. Ve ben sizinle iki Musevi gibi konuşmak istiyorum. Ermeniler için yaptığınız protestoların faydası yok. Almanlar müdahil olamazlar, bu iş bitecek diyor. Söyleyen kim? Alman Yahudiliğinin bir temsilcisi. Sen de Muselisin diyor, aradan çekil, bırak bu protestonu. O dönem çünkü Morgan Tava biraz bu işe dahil oluyor. Kenara çekin diyor, bu iş bitecek. Bu konuda verilmiş çok üst düzey bir karar var. Bu dünya sistemiyle ilgili bir karar aynı zamanda. Evet. Ee, mesela gene o dönem itibariyle mütareke 1913-1914. Vedat Eldem yazıyor. Asıl ilk senelerine kadar dünya krom piyasasında mütemayiz bir rolü olan Osmanlı İmparatorluğu bu öndenliğini Yeni Kaledonya ve daha sonra Rodezya programının piyasaya sürülmesiyle fakat yine de 1913 yılında 28 bin tonlu bir ivraca dünya üçüncülüğünü muhafaza etmiş bulunuyordu. Yani Rodezya ve Yeni Kaledonya öne geçiyor ama 28 bin tonlu var Dünya üçüncüsü. 1913. Neden? Kron'da. Şimdi şimdi Ermez Şak, imparatorluk stratejilerinde çok aydınlatıcı şeyler söylüyor. Ermez Şak, Alman emperyal projelerinin çizilmesinde çok önemli. Yani çok dikkate olmak gerekiyor. Şunları söylüyor. Yalnız Dicle Fırat Havzasını kaplayan Güney Ovası, bütün Türkiye'yi 30 yıl beslemeye yetecek kadar ürün alına elverişli topraklardan oluşmaktadır. Ve bu topraklarda tahıl ve hemen her şey ekilebilir. Ve dünyanın en güçlü ürünü alınabilir. İskender yalnızca Türklerin yönetiminde değildir. Türklerden çok Alman iş, Almanlar işleri yönetmektedir ve komisyoncu şirketler onların elindedir. Bunu söyleyen dernetsi şarkı, İskenderun'un Almanların elindedir, demin Ham madde ile birçok sanayi işleminden geçmiş ürün arasındaki fiyat farkını izah ediyor ki aydınlaştı olsun, Bize, bizim için yazılmamış bu Almanlar için, Alman derneti, çok son hafta için. Henüz ham 100 kilogram demir 3 mark ediyor. Saf ham madde halinde 100 kilogram demir 6 mark ediyor. Çelik haline getirilmiş, 100 kilogram demir 11 marka diyor. Teneke haline getirilmiş 16 marka diyor. 100 kilogram demir. 100 kilogram demir bıçak demirine dönüştürüldüğünde 1500-2000 marka diyor. Saat yayı haline getirilen 100 kilogram demir 40 milyon marka diyor. Saat yayı haline getirilmiş demirin değeri altın fiyatından 143 kat fazladır diyor. Muhteşem. Biz niye ham, madde, ham maddeci olarak? Onlar niye endüstrici olarak? Bu iş bölümünün temeli nedir? Biz burada 3 marka temsil ediyoruz. Onlar 40 milyon marka temsil ediyorlar, aynı 100 kilogram demir üzerinden. 100 kilogram demirden saat yayın vertiğinde, 40 milyon, 40 milyon marka elde ediliyorsun. türlü 3 marka. Durum bu. Şimdi, e, öyle ilginç ki, mesela şu var, ihtiyaçları olan malzemeler satın almak üzere, Almanya Avusturya birinci Dünya Savaşı, bir satın alma şirketi tesis etmişlerdi. Satın alma şirketi, kendi emrine tahsis edilmiş olan vagonlarla kendi mallarını muntazama biliyordu. Satın alma şirketi bu suretle memlekette yegane alıcı vaziyetine girmişti ve her malı arzu ettiği fiyata satın alabiliyor ve memleket piyasalarından nüfuz edebiliyordu. Bunu söylemiyorum. Tanet Paşa dönüyor hatıralarında, hamurlarında. Bu arada İngilizler bir programla broşüde hazırlıyorlar, dağıtıyorlar ama haklılar da Almanya'ya harp borcunun 250 milyon lirayı buldu. Daha şimdiden hükümet borcuna karşılık maden imtiyazı veriyor. Günde 300 dirhem ekmekle ordunun açlıktan nefes kokarken hükümet Almanya'yı doyurmak için vagon vagon buğlayı ve zeytinyağı gönderiyor. Bu Alman sanayinin tekrar dış satım yapılmak üzere dış yapılan 100 kilogram devirden sağladığı kâr, demekini söylüyorum. Ham maddenin dış alımı ve işlenmiş ürünün dış satımı olarak gerçekleştirilen bu değişim için geçmişte Türkiye toprağı olan, ancak bugün Balkanlıların olan Balkan yarımadası ve Osmanlı Asyası son derece uygun bir alandır. Zira bu bölgelerde Almanya'nın şiddetle ihtiyaç duyduğu birçok ham madde bol miktarda bulunmaktadır. Tarihçi Ranke, büyük bir tarihçidir. Almanya'nın iktisadi geleceği der saadetin kaderine bağlıdır. İstanbul kapı burası. Osmanlı Devleti'nin bütün çaba ve gayretin Türk unsurunun mutlak çoğunluğa sahip olduğu ve buna bağlı olarak Türkiye'nin üzerinde kesin kes itiraz kabul etmez mülkiyet hakkı iddia edildiği coğrafyada Gelişme sağlamak amacına yönelik olmalıdır. Her Şak bunun yazdığında daha tarih 9-10 oldu. Mutlak sağlayacaksınız diyor burada. Buradaki bizim istemediğimiz azınlıkları yok edeceksiniz. Biz geleceğiz buraya yerleşeceğiz. Niye? 100 kilo, kilogram demir saat yayına dönüştüğünde 10 milyon muhakkak ediyor. Altından 140 kat daha değer. Peki neymiş, neymiş mesela? Ermeni meselesi. Neymiş Ermeni meselesi? Neymiş? Neymiş? Şimdi gene Almanya'yla devam edelim. Dağınıp gideceğiz. Krom madenine öteden beri ilgi gösteren Almanlar cevher binde istisali tamamına koymak fırsatını bulmuşlardır. Kron fabrikası tarafından işletilen tavşanlı bocaklarında sevki hazır 16.500 ton cevher bulunmaktaydı. 1918'de 7.500 ton. 14'te 3.500 ton. 19'da pardon 1920'de 25.000 ton, 1920'de 10.500 ton krom yemişi. Ergani zaten itibarı Milliye verildi. Onu biliyoruz. Kuvarsan madenindeki çalışmalar Siemens tarafından 1955'te başladı. 1916-1917 Almanya'dan karlat yüzde 35.7 ihracat yüzde 3.1 bizim buradan ihracat. Bunu anlama geliyor? Akıtıyoruz. Neyimiz var neyimiz yok. Bu şirketler arasında en büyük bu dönem kurulan 1917 tarihinde 4 milyon lira itibari sermaye ile kurulan itibari milli bankası Bu bankanın aynı tarihte intiyaz mukabelesi mizalanan Ergani Bakır e, anonim şirketinin teşekkürüyle sıkı rabıtası vardır. Ergani Bakır şirketinin 3 milyon lira sermayesinde 1 milyon lirayla maliye nezareti, başında cari var, 500 bin lirayla itibari milli bankası ve 1,5 milyon lirayla bir Alman sermayedar grubu iştirak edilmiştir. Öçak. Bu dönemdeki kuruluşların en büyük şüphesiz genel itibarını gitti bu ay başka kaynaktan. Banka uzun çalışmalardan sonra 1917 yılının Ocak ayında Maliye Nazırı Cavid Bey'in yardımıyla faaliyete geçebilmiştir. Ve ilk de Etibank e, maden işletme ve bu madenleri denize bağlayacak bir demir yolu tesisi intiharlarını almıştık. Bu, bu işler e, için uzunlu sermayeyi Alman bankalarından sağlamak çabetine gidilmiş ve bu surette bilgi baskını kaybetmiştir. Hani bindi misafir, hani bindi burcu hani banka, kurulun kurulmaz, kurulun kurulmaz, hop avanların elinde. Şimdi o kadar güzel ki, gene ben söylemiyorum, söyleyen Ermenistan, harput bitti sattı, Güney Bölgesi, Trakya, Fırat havzası için diyor, tarihte asurlar, bölgelerin yönetimine her bir bölünüyor her bir bölümün servetini hesaplayarak Babil'in lüks içindeki yaşamını sürdürecek tarzda örgütlenmişlerdir. Biz de diyorkunuz sistematik ve gitmeliyiz. Doğu bölgelerinin hemen her yerinde büyük bir önemi olan bakır işleri sanatı bu bölgenin en ünlü olduğu zanaat oldu. Halkın büyük çoğunluğu bu zanaat da ticari talebi karşılama anlayışıyla çalışmaktadır. Madencilik yeteneğini tespit ediyor ve diyor ki merkez bölge, merkez bölge dediği bizim bu anlattığımız imparatorluklar darphanesi ve onun çevresi, 85.000 km². 35 bin kilometre kalabilirimi yüksek verimi yüksek topraklara sahipti. Erzurum'un güney kısmıyla Van, Harput Bitlis'in kuzeyi, büyük şehirlerde kasabalarda dövmecilik, kuyunculu, bakıncılık bu sanayi bölgeye önemli görev sağlamaktadır. Özellikle gümüş madenleri çok fazladır diyor Ermezci. Irak ve Mısır, Mısır Güney Ovası konusunda Avrupa devletlerini iyi düşünmeleri gereklidir. Çünkü bu bölgelerin iktisadi gelişimi paranın birikim yönünü değiştirecektir. Paranın birikim yönü değiştirecektir diyor. Asya'yı ihya yani edilecek bundan sonra. Siklet merkezi buraya kayacak diyor. Herkes çok iyi bilir ki Mısır, Afrika, Kuzey, Amerika, İngiltere ve Akdeniz'de Asya arasında en kısa ticaret yolu İskender'in basva. Avrupa tüm sanayi ürünleri Avrupa'nın tüm sanayi ürünleri İskenderun limanından Çin Hindistan'a gidebilir. Irak, Hindistan, Çin, Japonya diye Asya ülkelerinin dış satımı İskenderun üzerinden alabilir. Dünyada hiçbir liman bu işleri göremez. İskenderun limanından söz ediyor. Gene İskender'ın imanı çok. Önemli. Geliyoruz. Tekrar. Bir daha Ermeni sorunu. Doktor Nazım, Doktor Bahattin Şakir, Ziya Göker, Kişin Çelik Çekirdeği'nde. En fazla bu işle adı geçenlerden biri, Talat'ın daha sonra kayınbiraderi olan Abdülhalil Halil Krenda, Bitlis Valisi. Abdülhalil Krenda'yı Ermeni e, e, hadiselerinde sorumlu tutarlar, daha sonra meclis seyisi son. Demin e, Diyarbakır'da bu teyizi söyledik. Bir alay Beyiç Erkin, akrabası Necip ve e, Beyiç Erkin gelmiştir, oturmuştur, e, e, buradaki e, az evvel verdik, o madenin başına. Beyiç Erkin Meclis Mebusan'da beşinci şube soruşturmalarında, orada Teşkilat-ı Mahsusay'ı soruşturdular Eski Kabile'yi, son meclis-i mebusan. Harbiye Nezareti tarafından gönderiliyor, Teşkilat-ı bir noktada avukatlığını yapmak üzere e, gönderiliyor. Çok önemli bir isim. İşte bu meşhur Yahudiler'i kurtaran bizim diplomatımız olur. Hı hı. Bakın nereden çıktı. Ve o diplomat, biçim hükümeti baştayken, Hitler işgal etmişken Almanya'yı bunu yaptı. Bunu, bunu, bunu, bunu önemli buluyorum ben. Gerbay İbrahim Talih, o da Doktor Bahattin Şakir'in o dönem yanında olanlardan. Son derece önemli. Şimdi, Almanya yükseliyor. Almanya, Almanya e, yükseliyor. Nasıl yükseliyor? Hitler'in destekçilerine bakıyoruz. Kul Hazinesi adlı bir fon yönetiminde Maden Kralı Emil Kirchdorf var. Metaloloji Kralı. Çelik Trüstü. Verenlikte ve Birleşik Çelik Kurumları Başkanı Filiz Thysen var. İge Farben Karteli Müdürlerinden George von e, Schi Steyner var. Potasyum Sanayi'nden August Rostek var. Hamburg ABD Deniz Yolları. Alman Yiğit Sanayi. Kontidastik fabrikaları, Deutsche Bank, Dresner Bank, Kreditgesellschaft, Sigorta Şirketi Allianz, Kurup, kurup aşırı nazı sayılıyor. Henry Ford, Amerikan e, e, Amerikan e, meşhur e, e, tirosunun başında. Hitler'in babası Maria Anna, Şifri e, Burger adlı aşçı, e, kadının gayrimeşhur e, çocuğu. Kadın baron e, Rothschild Viyana'daki evinde çalışıyor. <gülüyor> yani, <gülüyor> Hitler'in yükselişinin büyük ölçüde Alman bankalarının desteğiyle olduğu kuşkusuz. Deutsche Bank, Deutsche Kredit, Gesell Schacht, Allianz, Deutsche Bank savaş öncesi e... Alman bankalarının en önemlisi. Ağır sanayi egemen konuda Türkiye ve Bulgaristan'da birer şubesi var. Sadece Almanya'da 1939'da 19.000 çalışanı var. 1938'de Dışişleri Bakanı Türkiye'den yapılan Alman ithalatının %29'unu hayati önemde ham maddeler e, e, oluşturuyor 1939'da gelen ithalat içinde işte, bu malların payı %30-35'e yükseldi.